Allahümme salli ve sellim ve barike ala abdike ve rasulike Muhammed ibn Abdullah ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ilahiyum iddín emma da'a. Muhterem kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz şu an 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının içinde bulunuyoruz. Böyle mübarek bir ayda o aydan istifade etme, hissedan olma. O aya münasip hal ve hareketlerde bulunmak ve oya o ay hakkında bilgiler almak ve neler yapacağımızı bilmek her müslümanın bir vazifesi, Cenabı Hakk'a olan bir görevidir. Önce Kısaca bu ayla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bu ayın faziletine dair bir ayet-i kerime görelim. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizi ne gibi amellere teşvik ettiğini ve bu ayda neler yapılabileceğini ona bir bakış yapalım. <gülüyor> Cenab-ı Hak Bakara'yı Suresi'nde ayet 185'te şöyle buyurmaktadır. Esta'udu billahi ve Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda insanlar için hidayet ve hidayetten apaçık ayetler olan bir kitap inmiştir. Yani Kur'an. Bir de Furkan. Yani hak ile batıl ayıran. Evet. Bu Furkan kelimesi Kur'an-ı Kerim'in ayrı bir ismidir. Femen şehide minkumuş şehra felliyessümhu. Kim ki bu ayda hazır bulunursa bu ayı müşahede ederse o ayda oruç tutsun. Bu ayeti kerimeden istifade edeceğimiz iki nokta vardır. Birinci nokta Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında nuzul edildiği evet yani vahyi olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiği ve bu aya ulaşan her Müslümanın oruç tutmasının farz olduğu hükmü çıkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin rivayetinde bu Ramazan'ın ile ilgili şöyle bir rivayet gelmiştir. An Ebi Hurayrete kal Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İza dehala şehrü Ramazan Futihat ebu sema Ramazan ayı girdiği an semanın kapıları açılır. Diğer bir rivayette ise Futihat ebwabul cennet, cennetin kapıları açılır. Yine diğer bir rivayette ise Futihat ebwabur Rahmet, Rahmet kapıları açılır. Aşağı yukarı göründüğü gibi bu üç lafızların getirmiş olduğu manalar birbirine yakındır. Wa gulqet ebwabu cehennem, cehennemin kapıları da kapalır, kapanır. Kapanır ve silsile şeytanlar bu ayda zincire vurulur. Bu rivayet muttefakun aleyh rivayettir. Nesai'nin, Tirmizi'nin, İbn Mace ve İmam Ahmed'in rivayetinde şöyle bir ziyadelik gelmiştir. Az önce okudum rivayet Buhari ve Müslim rivayetidir. eder. Ve Sema'dan bir melek ne yapar? Nida eder. Ya Bağıyul hayır <gülüyor> Ey Hayır talep eden Hayır isteyen kimse Akbil Ev ebşir Bu aya yönel Veyahut sana müjdeler olsun. Ve ya Bağıyul şer Ey şer talep eden Kimse Şer niyetinde olan, şer kötülük yapmak isteyen kimse, aksir. sende de bu şer yapmış olduğun amelni eksilt Vellahi uteqa'u mina alnar. Bu ayda Cenab-ı Hak'ın cehennemden azad ettiği, azat olunan insanlar vardır. وَذَٰلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَنْقَدِ رَمْضَانِ Bu, Ramazan'ın her gecesinde böyledir. Ta ki Ramazan ayı bitinceye kadar. Böylelikle, muhterem kardeşlerim, bu ayın ne kadar faziletli, mübarek, bereketli Müslümanlara hayır getiren bir ay olduğu öğrenmiş olduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda böyle mübarek bir ayda, faziletli bir ayda ümmetinin bu aydan istifade etmesi için ümmetini ne yapmıştır? bu mübarek ayı ihya etmeye ikame etmeye teşvik etmiştir. Bu da Ebu Hureyre Allah kendisine razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu teşviki anlatır. Al Ebu Hureyre radiyallahu anh قال, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuragibu fî kiyâmi ramadân min gâyri en ye'murahum bi'azîmâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Ramazan ayının ihya edilmesini onlara azimetle yani İsra'la emretmeden ne yapardı? Teşvik ederdi. Evet. Çünkü bu Ramazan'ı ihya etme Rabbine karşı nafile ibadetlerle yaklaşma veyahut bu Ramazana has olan amellerle Rabb'e yaklaşma bu bir gönül işidir. Bilen Ali kişiler bunda bu nafile ibadetlerde zorlanılmaz. Sadece ve sadece ne yapılır teşvik edilir ve terhib edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapmıştır ve şöyle demiştir. Fumme yaqul men kama ramazana imanlan wa ''Gufire lehu ma min zembih'' Kim ki bu Ramazan ayının faziletine, üstünlüğüne, değerine, kadri ve kıymetine iman ederek ve mükafatını da Cenab-ı Hak'tan umarak bu ayı ihya ederse, ikam ederse ''Gufire lehu ma min zembih'' Onun geçmiş olan günahları maksaret olunur. Bu rivayet muttefakun aleyh bir rivayettir. Evet. Peki muhterem kardeşlerim bu ayda ne gibi amellerde bulunmamız gerekiyor? Bu ayda ne gibi amellerde bulunmamız gerekiyor? Bunları sırasıca görelim adı ki bu ayda bu aya haseten daha fazla hususiyet bu ayı kazandıran oruç ayı olması bu yüzden de ki bu dikkat amel edeceğimiz ameller arasında ilk sırada oruç ibadeti almaktadır. Oruç bunu daha önce lugatta imsak kendini tutma olduğunu şer'i manası da fecrin sabahın girişinden başlamasından güneşin grubuna kadar yeme ve içmeden şer'evanı arzlardan yani orucu bozan şeylerden kaçınmakla yani kendini tutmakla niyet etmek. Evet, oruç budur. Tabi ki oruç, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi emrettiği bir ibadet, kişiyi takvaya ulaştıran bir ibadettir. Bu de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis zikredeceğim. Ki bu çok değerli ve büyük ecirler ve mükafatlar, mertebeler ve makamlar vaat eden bir divayettir. Am, Amr bin Murra Murretel Cüheni radıyallahu anhu kal. oğlu Amr, Allah kendisine razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adamın gelişini ve ona soru sormasını anlatıyor. Ca'a rajulun ila'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem fa kana ya Rasulallah dedi ki Allah Resulü. Ara'eyta in shahidtu en la ilaha illa Allah ve annaka Rasulullah ve sallaytu's-salavat el-hamz ve edeytu'z-zekah ve sümre Ramazan ve kumtuhu tamiman ana. Ey Allah Resulü Şayet ben Allah'tan başka ma'bud-u mutlak, maksud bizzat bir ilah olmadığına ve senin de onun Resulü olduğuna şahadet edip beş vakit namazını kılarsam ve zekatımı hakkıyla eda edersem ve bu Ramazan ayını orucu tutup onu ihya edersem ben kimlerden olurum? Evet. Böyle bir soru sordu. Kal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurlar Mine ve şuhada Sen Sıddıklardan ve şehitlerden Olursun büyükler. Bu rivayeti bezar Ve İbni Hüzeyme Bide İbni Hibbar sahih bir senetle Tahirik etmişlerdir Evet Demek ki Bu ayda yapılacak ve yapmakta olduğumuz ilk amel ve en büyük amel oruç ibadetidir. Muhterem kardeşlerim, bu orucun bazı adaptları vardır. Tabi ki bu adapları öğrenmemizde büyük faydalar var. Belki hiç bilemediğimiz, ummadığımız ecirlere, bu adablara riayet etmekle ulaşabiliriz. Bunları kısaca görelim. Birincisi sahura kalkmak. Ümmet bunun müstehab oluşunda ve kalkmayan, kalkamayan bir kimsenin bunda bir günah olmadığına ümmet söz birine varmıştır. Yani icma etmişlerdir sahur hakkında bazı rivayetler gelmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bunlardan birincisi Enes ibn Malik'in rivayetidir. An Enes ibn Malik'in radıyallahu anh'u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mekal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. فَسَحَّرُوا فَاِنَّ فِي sahuri بَرَكَ Sahura kalkınız. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır. Bu rivayet muttefakun aleyh yani Buhari ve Müslim'in rivayetmiş etmiş olduğu hadistir. İkinci rivayetimiz ise Miqdam ibni Ma'd yekret Ma'di Kerb Ma'di Kerb evet. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den naklediyor. Anne bir suhurelem Bu sahur yemeği size gereklidir. Onu tavsiye ederim. فَاِنَّهُ هُوَ الْغِذَاءُ الْمُبَارَكُ Çünkü mübarek gıda budur. Bu rivayetize mesleği hasen bir senetle takıç etmiştir. Son rivayetimiz ise Ebu saidinl Khudri, Allah kendisine, kendisine razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurmaktadır. اَنَّ Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme اَقَالَ اَسْتَحُورُ بَرَكَهُ Sahur yemeği berekettir. فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْا اَنْ يَجْرَى أَحَدُكُمْ جُرَعَةَ مَا Onu bırakmayınız. Ve ki içinizde, içinizden bir, birinizin içeceği bir damla veya bir yudum su olsa bile onu terk etmeyiniz. فَاِنَّ ve وَمَلَٰئِكَةَهُ Alel Çünkü Allah ve onun melekleri sahura kalkanlara dua eder buyurmaktadır. Bu rivayeti İmam Ahmed müsterinde tahriyye etmişlerdir. Sahurun vakti muhterem kardeşlerim, gece yarısından fecrin tuluğuna yani sabah namazının girişine kadar devam eder. Müstahap olan bu sahuru en son vaktine tehir etmektir. Yani sahurun ilk giriş vaktinden değil de son vaktinde sahur yemek daha ebbaldir. İkinci adam ise iftarı erken yapmak yani orucu erken açmak, geciktirmemek. Bu orucun ikinci adabıdır. Al-Sahil bin Saad, Sallallahu Aleyhi ve Sellema, Salim Allah kendisine razı olsun, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin şöyle vurduklarını rivayet ediyor. Ana Nabiye Sallallahu Aleyhi ve La yezalu nasu İnsanlar orucu erken açmada devam ettikleri müddetçe onlar hayırdadır buyurmuşlardır. Bu rivayet Bukhari ve Müslim'in rivayetidir. Oruç açma işini hurma ile yapmak sünnettir. İnsan hurma bulamazsa bunu ne yapar? Su ile yapar. Bunun da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet gelmiştir. An Süleyman ibni Amir enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme Amirin amir Allah kendisine razı olsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduklarını cümle etmektedir idâkân ehadukum saimen fel yeftur ala alt-tamer fel yeftur ala tamer fe illem yecid fe alel mâ fe İçinizden biriniz oruçlu olduğu günde oruçlu olduğu zaman hurma ile orucunu atsın. Eğer hurma bulamazsa su ile. Çünkü su nedir? Temizleyicidir, temizdir. Bu rivayet İmam Ahmed Tirmizi tahrij etmişler ve İmam Tirmizi bu rivayetin sahih ve hasen olduğunu söylemiştir. Alimler diyorlar ki müstahap olan orucun akşam namazından önce açılmasıdır. Namazı kıldıktan sonra yemekten ihtiyacı kadar yer. Önce orucunu açar. Ondan sonra namazını kılar. Ondan sonra yemekten ihtiyacı kadar yer. Ancak Önce önüne yemek koyuldu ise namazdan önce yemeğini yer sonra namazını kılar. Buna delil vardır. Enes ibn Malik bunun yüzde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şunu hibayet eder. Kale sallallahu aleyhi ve sellem İza kuddimel aşağı febde'u bihi kable salatil magrib." وَلَا تَعَجَّلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ Akşam yemeği yani iftar yemeği takdim edilirse takdim edilirse yani önünüze konulursa onunla başlayınız. Yani önce yiyiniz. Akşam namazdan önce. Ve bu yemeğinizden geri kalmayınız. Bu rivayet-i hal Bukhari ve müslim takış etmiştir. Evet, üçüncü adab, orucun üçüncü adabı, iftar anında, yani orucu açacağı an, dua etmesidir. Bu mevzuda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, sabit olan, sadece bir rivayet vardır, sahih olan, o da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı. ذَهَبَ الزَمْءُ وَبْتَلَّتِ الْعُرُّقُ وَسَبَتَ الْأَجْرُ i̇nşaallah Teala. Evet. Böyle dua eder. Dördüncü adab ise oruca bağdaşmayan hareketlerden oruca münati, ters düşen amellerden kaçınmak. Çünkü oruç Cenab-ı Hakk'a yaklaştırıcı, en faziletli amellerden bir ameldir. Nefsi tercih etmek ve hayırlı amellere alışmak için Cenab-ı Hak bunu bu ümmete, önceki ümmetlere farz kıldı gibi bu ümmete de bunu farz kılmıştır. Orucuna zarar verecek amellerden kaçınması gerekir sa ki oruçtan faydalanarak takvaya ulaşabilsin. Oruç sadece yemeyi ve içmeyi bırakmakla değildir. Oruç sadece yeme içmeyi terk etmekle oruç olmaz. O aynı zamanda Allah'ın yasakladığı diğer nehileri Diğer zamanlar kaçındığımız gibi aynı şekilde oruç tutarken de, de kaçınmamız. Bu nehirleri de neye var? Bu oruç içine alır. Kaçınmamız gerekir. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı şiddetli rivayetler gelmiştir. An Ebi Hurayre te'emme Nabi sallallahu aleyhi ve selleme kal... Ebu Hureyre Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Neyse sıyamu min el-akl ve'ş-şurbi. Ve inne'mel siyamu min el-lagvi ve'r-rafs. Oruç sadece yemek içmekten imtina etme değildir. Oruç lağv boş sözden sahih sözden kendisini imtina etmedir. Ondan da oruç tutmadır. in saba ka Eğer sana birisi kötü söz söylerse, söylerse ev cehile aleyk ve sana saldırmaya kalkarsa sakul de ki inni saim inni saim ben oruçluyum, ben oruçluyum. Bu rivayet İbn Kuzeyme İbn Hibban Hakim tahrij etmişler ve imama hakim müslim'in şartına uygun bir rivayet olduğunu söylemiştir. İkinci rivayet bu hususta yine Ebu Hüreyre Allah kendisine razı olsun nakletmektedir. An Ebu Hüreyre de قال قال sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Rubb'a saimin lehum illa Öyle oruçtan Kimse vardır ki on orucu sadece ve sadece aç kalmaktan ibarettir. Varub da kaimin leysemin min kıyamehi illa's öyle. Gece kalkıp da gece ihya etmen, ihya etmek isteyen insan vardır ki onun bu gece kalkması ancak uykusuzluktan ibarettir. Gece uyumamasıdır. Yani bu hadisten maksat o kişinin tuttuğu oruç ve gece kalkıp da yaptığı ibadet kendisine fayda vermemiştir. Evet. Çünkü bu yapmış olduğu amele münafi veyahut bağdaşmayan bazı kötü hareketlerde ve amellerde bulunmuştur da ondan. Böylelikle bu amellerin de ne yapmıştır? veyahut kendisini iptal etmiştir. Evet. Bu rivayeti Nesli İbn-i Mace ve Hakim takdir etmişlerdir. i̇mam Hakim bu rivayetinin Buhari şartına uygun olduğunu söylemiştir. Evet. Beşinci adab ise oruçluyken oruçlunun kendisi Ramazan'da istar vaktinde davet edilirse davete icabet etmesi diğer zamanlarda davet edilirse ben oruçluyum deyip davet davetçiye yani davete kimseye dua etmesi gerekir. Bu mevzu da yine Ebu Gureyre Allah kendisine razı olsun ondan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir ver gelmiştir. Al Ebuye sallallahu aleyhi ve sellem kal, اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى صَعَامٍ فَلْيُجِبْ İçinizden birisi bir davete, bir yemek davetine çağılırsa ona icabı etsin. فَاِنْ كَانَ فَاِمَاً فَلْيُسَلِّيْ Eğer oruçluy ise ne yapsın? Dua etsin. Bu rivayet-i Mace etmiştir. Evet, yani iftara davet edilirse gider, yoksa ne yapar? Davet sahibine dua eder. Evet, oruçluyken çokça Kur'an-ı Kerim okumak ve Cenab-ı Hakk'ı zikretmek bu ayda yapılacak amellerden, en büyük amellerden birisi ve orucun adabına en münasip ve en uygun amellerden birisidir. Bu mevzuda Abla ibn Abbas bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amelini bize açıklamıştır. Sünen kitapları, fıkıh kitapları, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oruçluyken ve Ramazan'da ki bu amelini aşağı yukarı çoğu kitaplar nakletmektedir. Ali <gülüyor> ibn Abbas radiyallahu anhuma Abla bin Abbas, Allah kendisine razı olsun, buyurdular. Can Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem أجود Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertlisiydi. En cömertli insandı. Ve أجود ما يكون في Ramazan ayında da kişinin nasıl cömertli, cömert olması, cömert olması gerekirse o şekilde Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cömertliydi, cömertli insandı sine Cibril Cibril'le melek Cibril'le karşılaştığı zaman. Ve kane yelkahu fi kulli leylatin min Ramazan. Ramazan ayının her gecesinde onunla karşılaşır. suhul Kur'an. Kur'an tedrisini, muzakeresini beraberce yaparlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kendisine gelen vahiy olarak gelen bu Kur'an-ı Kerim'in ya Farru'nun hıfsını dinlerdi. Evet, Cebrail Aleyhisselam. Fele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecvedu bil hayri min er rih Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayırda en cömertliydi. Gönderilmiş bir rüzgardan daha fazla hayırda en cömertli bir insandı. Burada gönderilmiş bir rüzgardan maksat şarih yani hadis şurahları diyorlar ki gönderilmiş rüzgarın faydası bütün insanlara umma olduğundan dolayı burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki buna benzetilmiş yani onun hayrı kendi devrinde yaşadığı sahabelere ve umum insanlara bu ayda olmuştur evet Hayır bakımdan. Çünkü insanların en cömertiydi. Yani herkese karşı bir hayır yapmaya çalışmış. Hayırı umuma. Evet. Şamil olmuş. Bu rivayeti Bukhari. Takış etmiştir. Yedinci husus. Buna artık adab demeyeceğim fakat Ramazan'da misvak kullanma meselesi da misvak kullanma meselesi alimler arasında tartışılmış. İmam Şafii rahimehullah bunun yani oruçluyken misvak kullanmanın müstahap olduğunu günün ilk kısmında evvelu nehar diyorlar. Evet. ilk kısmında kullanmayı müstahap görmüştür. Ve delil olarak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çirmizi rivayet etmiş olduğu "Annemiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Oruçlu olduğu halde misafak kullanılır rivayetini de olarak getirmiş. Vaka bu rivayet zayıf bir rivayettir. Karatimce biz e, bu amelin yani orucun adabından veya müstahap olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü buna sahibi bir delil yoktur. Ancak bunun mubah olduğunu, caiz olduğunu, yani oruçluyken bir insanı usfak caiz olduğunu ve orucu bozmadığını söyleyebiliriz. Fakat bunun e, orucun bir adabı veya müstahap olduğunu söylemek için ayrı bir sahi delille ihtiyacı vardır. Evet. Buraya kadar oruçla ilgili olan Ramazan Ramazan'da yapacağımız İkinci amel ise Ramazan'da yapacağımız ikinci amel ise Teravih Namazıdır Biliyorsunuz bu teravih namazı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kendisi Ramazan'da Ramazan başlayınca Üç gün arka arkaya insanlara teravih kıldırmış Ve dördüncü günü o muazzam kalabalığı görünce, vahiy kesilmeden dolayı bu ümmete farz olur korkusuyla ondan huzuruna çıkıp onlara bu teravih namazını kıldırmamıştır. Sabah namazının girmesini beklemiştir. Evet, ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem min vefatından ve Eubbekür radıyallahu anh da halife olmasıyla onun hilafetinde iki buçuk sene hilafetinde insanlar bu teravih namazını mescitte, evde tek tük ikişer, üçer tek olarak kılmışlar, kıla gelmişler. Ömer ibn-i anh kendi evrinde halife olunca, olunca bazı sahabelerle istişare etmiş ve bütün bu insanları böyle bir hayırlı ibadeti yerine getirmeleri için onları bir imamın arkasında toplamayı Arzlamış, istemiş ve onlarla istişare etmiş bunu uygun görmüşler ve o günden bu yana bugüne Müslümanlar bu teravih namazını cemaatle kılmaktadırlar bunun büyük ecri ve mükafatı vardır Ramazanda belki Müslümanların birbirini dahi görmeleri, karşılaşmaları, onlara daha güzel bir münasebet olması, olması için, birbirine daha güzel muamele etmeleri ve ecirde ortak olmaları için güzel vesillerden olan faziletli bir ameldir. Bu teravih namazı diğer zamanlarda biz buna teheccüd adını veriyoruz gece kılınan namaz. Ramazan'da bu cemaatle kılındığı için ve her kılınan 2 rekattan 4 rekattan sonra biraz yani rahatlandığı, beklet, beklenildiği için buna teravih adı verilmiş, verilmiştir Ramazan'da. Evet. Ve bu özde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den fazileti hakkında rivayet gelmiştir. An Ebu Zerrin radiyallahu anh kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zer, Allah kendisine razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söyledikleri rivayetler. Men kamı ma'an imami Tabi buradan kasıt teravih namazı. Kim ki imamla bu teravih namazını ikam ederse hatta tarif imam ayrıncaya kadar evet musallasının ayrıncaya kadar kim ki imamla beraber bu namazı ikam ederse kutibe lehu kıyamu leyle o geceyi ihya etmiş gibi kendisine ne yapılır? İhya edenlerden yazılır. Etmiş gibi ecri mükafat mukafat verilir. Evet. Bu rivayet Ebu Davud Nese'yi ve bilmaca sahih bir senete takdir etmişler. Hadisçiler bu rivayeti benim arz ettiğim baplarda almışlardır. Teravibaksı'nda almışlardır. Evet. Bir de yine Ramazan ayında dikkat edeceğimiz veya titizlik göstereceğimiz ve bunda yarışacağımız amellerden bir tanesi de oruçlu olan insanları onları iftara çağırmak ve onlara böyle bir ecire nail olmak için çünkü Ramazan'da biliyorsunuz insanlara ecirler kat kat verilmektedir evet böyle bir ecire nail olmak için onları iftara dağır etmek oruçluyu yedirmek Tabii ki bu mevzu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet gelmiştir. An Zeyd <gülüyor> bin Halide el-Cüheni, sallallahu aleyhi ve sellem, قال. Halid'in oğlu Zeyd, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden şu rivayetler. Men fettara <gülüyor> sa'iman, kana lehu misl ecrihi. Gayr ennehu la min ecri's sa'imi şey'. Kimce ki oruçlu bir insanı iftar ettirirse onun karnını doyurursa ona aynen o oruçlunun ecri gibi ecir verilir. Zair annehu la ينقصن اجر الصائم Ancak oruçsuzun kimsenin ecrinden hiçbir şey eksilmez. Yani eksilmeden o oruçluyu doyuran kimseye ecir verilir. Tabii ki bu Ramazan'a has bir şey değil. Ramazan dışında da olabilir. Bir Müslümanın oruçlu olduğunu, nafile oruç tuttuğunu görürsen onu eğer senin mesela yemek vaktin diyelim iftara denk geliyorsa veya sen de oruçluysan onu çağırırsın ve iftar ettirirsin. Karnı doyursun. Ecenna'ya olursun. Ancak Ramazan'da az önce arz ettiğim gibi ecirler ve mükafatlar kat kat verilliğinden dolayı bu ayda bunu fırsat bilmek ve böyle ecirlere nail olmak için yapmakta büyük faydalar vardır. Bu rivayeti Tirmizi, Venese'yi ve bilmarca tahriş etmişlerdir. Evet, ayrı bir husus yapacağımız amellerden bir amel. Bu Ramazan ayında genellikle Müslümanlar 14 asırdan bu yana zekatlarını bu ayda hesaplayıp vermişlerdir. Yani senin başı bu ay sayıp bir sene havl edince, devran edince malın zekat tabi olan kısmını hesaplayıp fakir olan Müslümanlara zekat düşen kimselere zekat alan sınıflara ne yapmışlar? Zekatlarını vermişlerdir. Sizler de bizler hepimiz inşallah bu ayda zekata düşen neyimiz varsa onları hesaplayarak vermeye çalışalım. Cenab-ı Hak Muminun suresinde müminleri bu farz olan ameli yerine getirmekle meclis sana etmiştir. Kale Teala Onlar gerçekten zekatını veren insanlardır dinler. Biliyorsunuz zekat malı temizleyen ve insanı tezki eden bir ameldir. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştur: Estaizu billah huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum biha ve tuzekkihim onların zekat olarak mallarından al ta ki onunla onları tathir edesin temizliyesin ve tezki edesin buyurmuştur evet bir de yapacağımız ayrı amellerden bir amel bu ayda gece olsun oruçluyken gündüz olsun bol bol Rabbimize duada bulunmak Müslümanların maslahatı için Müslümanların birlik beraberliği vahdeti için Müslümanların şuurlanması için günahlarımızın mağfiret olunması affedilmesi için ne yapmak? Bu ayda bol bol dua etmek. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinde Cenab-ı Hak Ramazan ayını anlatırken ve oruç orucunun ahkamı üzerine dururken hasta ve yolcunun oruçtaki durumu anlatırken arkadan şu ayet kelime getiriyor. Wa ida seeleke <Sessizlik> ibadi anni feini Ey habibim, ey halilim, onlar sana, benden, yani beni onlar sana beni sorarlarsa de ki onlara ben yakınım. Feinni karib. Ucibu da'u ve tedda'i iza Bana dua eden kimsenin davetine icabet ederim. Fel yesteciburi vel bi le'allehum yarşudun. Öyleyse bana icabet etsinler, bana iman etsinler. Böylelikle irşad olunurlar. Rüşde ererler buyurmaktadır. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyre bizlere ilk okuduğumuz Ramazan'ın fazileti hakkında gelen rivayette bezdarın şöyle sonunda bir ziyadeli vardır. Onu ayrı olarak duaya delil olsun diye bu ayrı olarak zikettim. An <gülüyor> Ebu Hureyre te'an sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şu şunu bulmaktadır. Ve enneli kulli muslimin فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ Bakınız bu Ramazan'ın yani Müslüman'a getirdiği, sağladığı sayılardan bir tanesi de ve her Müslüman'ın bu Ramazan'ın her gündüzü ve geceliğinde kabul olunmuş bir duası vardır. İcabet edilmiş bir duası vardır. Evet, bu rivayeti Bezzar takıç etmiştir. Ramazan'da yapacağımız ayrı bir amel bu da yine e, zekatla alakalı ona yakın bir amel. O da sadakayı fıtır dediğimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine farz kılmış olduğu bir ameldir. Bu da Müslümanların Ramazan ayında oruçlarında işlemiş oldukları ve amellerinde hatalara kefaret olsun diye belki Ramazan'dan sonra bayramda yiyecek, yiyecek, içecek bulamayan ve o bayrama hazırlık yapamayan insanlara onlar da o gün öyle bir ferahlığa, sur ve sevince kavuşsunlar diye böyle bir ibadet ne yapılmıştır? Vesile kılınmıştır. Dün de ben arkadaşlara arz ettiğim gibi şu an bu Körfez Savaşı'ndan tesirlenen yemek içmek bulamayan annesiz babasız kalan sakat kalan bir sürü insanlar vardır. Belki temiz su bulamayan dahi insanlar vardır. Ve bunlar çeşitli yerlere iltica etmişlerdir. Türkiye olsun veyahut Ürdün olsun başka yere iltica etmişlerdir. Veyahut İran olsun. Ve daha önce de arz ettiğim gibi Mescidi Halil'de bir komite kurulmuştu. Ve bu savaştan tesirlenen bu Müslüman halka şu an gördüğümüz en muhtaç olan bu insanlardır. Bunlara yardım gönderme. Tabi belki bizim de memleketimizde ihtiyacı olan insanlar vardır. Fakat bunlar daha ihtiyaç sahibidirler. Ya onlar takdim edilir veya insan bu sadakayı fitir bunlar toplanınca... ...bir kısmı oraya gönderilir... ...bir kısmı buraya gönderilir. Yani... ...tamim edilince... ...belki daha... ...faziletli de olabilir. Buraya... ...toplanılması... ...ve akabinde... ...o komiteye teslim edilip... ...oradan iki şahsın... Buraya, ...bu parayı götürme, götürmesi ve orada müstahak olan, hak eden insanlara dağıtması tabi yalnız dikkat edeceği bir husus var o da bu tadakayı fitrenin şimdiden verilmesi ta ki onlara istenilen zamanda ulaş, ulaşması için elzemdir buna dikkat etmeye çalışalım Miktara gelince asgari 250, azami 500 hurmadan biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sağ verildi. Bir sağ aşağı yukarı 3 kilo 300 gramdır. Bir hurmanın kilosunu 150 frank hesaplarsanız 3 kilo 300 gram 500 frank bir para yapar. Evet. Bir de Ramazan'da en son olarak ki bu Ramazanın Kadir Gecesini arama son 10 günü ihya etme dediğimiz o günlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı ve diğer sahabeler ne yaparlardı? Mescitte itikaf yaparlardı. Ramazanda yapılan amellerden birisi de budur. Ebur'un rivayetinde geldiği gibi Bukhari Müslüm'ün rivayeti Kâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya'tekifu fi aşil evâhir min Ramazan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 gününde Kadir gecesini aramak için, o geceyi etmek için itikaf yaparlardı. Tabi bütün günlü vaktini, azamisini ibadetle geçirmek, geçirmek isteyen bir Müslüman için bu çok muazzam, elverişli bir ibadet yapmak isteyen kardeşlerimiz için elhamdülillah camimiz buna müsaittir. Hatta bu sene e, talebeler böyle bir şeye alışsınlar diye bize mescid-i bir teklif geldi. O da üç gün yani kalmak e, suretiyle buradan rağbet eden talebeleri isteyen talebeleri yazdık. Oradan da bazı talebeler var. Onlarla beraber bunlar o mescitte itikafta kalacaklardır. Ve bu iki üç gün için bir program hazırlanmıştır bu talebeler için. O program tatbik edilecektir. Onların güzel amellere alışması, birbirle daha güzel tanışmaları, kaynaşması, Ramazan'dan birbirine istifade etme, güzel amelle, ameller işlemesi bakımından faydalı olmuştur. İnşallah... Cenab-ı Hak nasip ederse e, seneye biz onları o talebeleri buraya da ederiz ve burada yaparız bizim talebelerle. Cenab-ı Hak'tan temenniyim bu ay bütün Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını dilerim bereketli ve mübarek faziletli bir ay olması bakımdan ve umut ederim ki bu ay bize bazı güzel sıfatları ve hasretleri kazandırır. İnşallah bu hasretleri ve güzel amelleri Ramazan'ın sonunda da, Ramazan'dan sonra da devam etmeye çalışırız. İnşallah o bir Birdeki Ramazan'a kadar. Cenab-ı Hak cümlemizi bu mübarek aydan istifade eden, hisseder olan kullarından eylesin. Amin ve ahir da'vana hamdulillahi rabbil alamin.